Şeyh Şamil Hazretleri'nin kafirle cihad ettiğini bilen Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hacı Abdullah Efendi adında bir Allah dostu vardı. Bu mübarek oraya gidip kafirle cihad edemediği için çok üzülürdü. Bir gün dervişlerine, evlatlarım. Bizim oraya gidip silahlanmamız mümkün değil. Varmamız da mümkün değil. Ancak manevi yardımda bulunabiliriz onlara. Herkes yüz tane İhlas-ı Şerif okusun ve sonra da Ya Rabbi! İhlas melekleriyle Şeyh Şamid Hazretlerine yardım eyle diye dua etsin buyurdu. Uzun yıllar bu şekilde Abdullah Efendi Hazretleri dervişleriyle beraber Şeyh Şamil Hazretlerine manevi yardım gönderdi Şeyh Şamil Allah dostlarının dualarıyla kuvvetlenip kafira karşı güç kazanırken Ruslar da boş durmuyordu Sürekli bir açık arıyorlar Türlü yollar deneyerek mücadele ediyorlardı Ve ne yazık Sonunda umduklarına nail oldular ve Müslümanları mağlub ederek Şeyh Şamil Hazretlerini esir ettiler. 39 yıl boyunca kendilerine kök söktüren bu mübarek Allah dostunu yenmiş olmanın sevinciyle sanki göklere uçuyorlardı. Ve Şeyh Şamil Hazretlerini Rus çarının yanına getirdiler. Allah'ın aziz ettiğini. Kimse zelil edemez. Rus Çarı onu son derece hürmetle karşıladı. Senin kılıcını alamam. Sana hürmet gerekir. 39 sene koskoca Çar İmparatorluğunu dize getirdin. Biz 39 değil 139 yılda geçse yine seni yıkamazdık. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sen yıkılmadın seni zakirlerin yıktı. Biz sizi mağlup edemeyince dininizi araştırmaya başladık. Sizin peygamberinizin sözlerini incelerken peygamberinizin benim ümmetimi para sevgisi, kadın sevgisi, makam sevgisi yıkar diye bir sözünü bulduk. Bunun üzerine senin zakirlerine ''Bir ihtiyarın arkasına düştünüz, gidiyorsunuz. Ömrünüz geldi geçiyor. Para isterseniz alın, kadını isterseniz alın, servet isterseniz alın. Dağda taşta senelerdir sıkıntı içindesiniz. Arkadaşlarınız da hep ölüyor.'' dedik. Onlar bunları işitince ''Hakikaten de doğru. Koskoca çarlığa karşı gel. Karşı gel nereye kadar?'' Biz bu işte yokuz dediler. E, kimisini parayla, kimisini kadınla, kimisini de sana falan yerin valiliğini verelim, şuranın amiri yapalım diye makamla teslim aldık. Onları satın aldık. Bunu da bil diye söyledim. Ancak sen çok büyük bir kumandansın. Senin gibi büyük bir kumandanı ben esir edemem, özgürsün kılıcını eline al nerede yaşamak istiyorsan ailenle beraber gidebilirsin serbestsin dedi Bunun üzerine Şeyh Şamil Hazretleri ben Medine'de yaşarım diyerek Medine'ye gitti O sene Seydi Şehirli Abdullah Efendi de hac münasebetiyle Hicaz'daydı Beytullah'tan sonra Medine'ye, Ravza-i Mutahharaya gelmişti. Ravza'ya varınca, Şeyh Şamil Hazretlerinin buraya geldiğini ve Medine'de yaşadığını öğrendi. Bunu duyar duymaz, Abdullah Efendi, 39 sene kafirle cihad eden bu mücahiz zatın yanına elini öpmeye gidelim, diyerek dervişlerini topladı. Ve Şeyh Şamil Hazretlerinin yanına gitmek için yola koyuldu. Onlar yanına doğru gelirken Şeyh Şamil Hazretleri de manen Abdullah Efendi'nin kendisini ziyarete geldiğini haber aldı. Bize 25 sene ihlas melekleriyle yardım gönderen Seydi Şehirli Abdullah Efendi geliyor. Ziyarete giden ziyaret edilenden daha fazla sevap alır. Biz de onu ziyarete gidelim diyerek dervişleriyle beraber o mübareği karşılamaya gitti. Nihayet yarı yolda karşılaştılar. Birbirlerini hiç görmedikleri halde tanıdılar ve ağlayarak birbirlerini kucakladılar. Şey Şamil Hazretleri, Allah senden razı olsun. Bize manevi kuvvet gönderdin. Ne zaman kafir karşısında sıkışsak, zor duruma düşsek, yeşil sarıklı meleklerin geldiğini görürdüm. Ya Rabbi, bu manevi destek kimdendir diye hayıflanırken bana, Alem-i Mağdâ'dan Seydişehirli Abdullah Efendi'nin, dervişlerinin okuduğu İhlas-ı Şeriflerden yaratılarak gönderilen melaikeyi, kiram hazeratıdır diye haber verildi sizin gönderdiğiniz ihlas melekleri bize yetişti kafiri perişan ettik huzurlarınızda Şehirli Abdullah Efendi'ye minnetlerimi sunuyorum Allah ondan ve dervişlerinden razı olsun gerek Abdullah Efendi'ye dua ederken o da Allah senden razı olsun. Kafirle dini mübin İslam için çarpıştın. Ne yazık ki kadın, para, makam sevdasıyla sizi mağlup ettiler diyerek karşılık verdi. Yüz ihlas-ı şerife okumak bizlere cennet mekan Abdullah babamızın tavsiyesidir. Nasıl okunacağını sorduğumuzda yüz ihlas-ı şerife okunacak, bağışlama yapmadan Ya Rabbi okumuş olduğumuz ihlas-ı şeriflerden yaratmış olduğun ihlas meleklerinle ordumuza, polisimize güvenlik kuvvetlerimize yardım eyle diyerek dua edilecek buyurmuştur. Nasrun minallah ve fethon karim Allah'ım ya Rabbi, okumuş ve okunacak olan İhlas-ı Şerifler hürmetine, yaratmış olduğun İhlas meleklerinle ordumuza, askerimize, polisimize, güvenlik kuvvetlerimize afirinde tüm dünyada yardım eyle.